Ağabey Allah'ım, Şeytan Rjims, min Allahı R-Rahman R-Rahim. Alhamdülillah, Rabbı Alamim. Ve Salatı ve Selamı, Allah Rabbimiz, Allah Rabbimiz, Allah Rabbimiz, Allah Rabbimiz, Allah Rabbimiz, Allah Rabbimiz,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 Burada bu namazın öğle vaktinde olduğuyla ilgili bir delil, bir hadis, bir ibare yok. Ancak sünnet hadis, ayetleri açıklıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cuma namazını, cuma günü öğle vaktinde,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 söz konusudur. İblisin e, cinlerin atası olduğu ile ilgili rivayetler vardır. E, i̇şte beş büyük melekten biri e, olduğu ile ilgili e, rivayetlerde vardır. Bu konuyla ilgili e, kardeşlerimiz kaynaklara baksınlar. E, buradaki e, bir takım karşılıklı bilgileri kıyaslamak suretiyle konuyla ilgili daha geniş kaynaklardan bilgi alabilirler. Ben şahsen bu konuyla ilgili bu, bu tür rivayetler olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Ancak daha geniş bilgi vermek için inşallah bir başka zaman bu sorunun cevabını verelim. Nuh kardeşimiz, Nuh Erdal kardeşimiz sormuş ve ondan önce Ahsen Hilal kardeşimiz soru sormuş. Ha ondan önce Musa kardeşimizin ekranda bir sorusu var. Ben şimdi iki türlü ekran olduğu için, farklı farklı ekranlar olduğu için hangisinde tabii öncelikli soru sorulmuş onu bazen karıştırıyorum ama esas ekrana, ortak ekrana baktığımda gördüm ki e, Musa kardeşimizin orada bir sorusu var. Ondan başlayalım. Namazlardan sonra camide musafaha yapmanın hükmü nedir? Namazlardan sonra Allah kabul etsin şeklinde musafaha yapmak e, sonradan çıkan bir bidattir Bunu e, dinin gereği olarak görmek bir bidattır. Sünnet olarak görmek kesinlikle yanlıştır. Ancak e, musafaha yani namaz sonrası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 cemaate katılanların kendi aralarında musafaha yapmaları veya mutlaka imamı işte elini almak, onu musafaha etmek şeklinde bir uygulamanın gerekli olduğu şeklindeki algılama uygulama tamamen sonradan çıkan bir uygulamadır. Yanlıştır. Evet. Evet. Diğer soruya hemen geçmek istiyorum. Ee, bazen sırayı kaçırabilirim ama gördüğüm kadarıyla. Hocam e, diyor, benim sorum ölümden sonra ruhlar e, berzah alemini gidiyor. Duyduk, biraz açıklar mısınız? Berzah olacaktı, evet. Ahsen Hilal kardeşimiz sormuş. Şimdi berzah dediğimiz şey bir perdedir. Berzah'dan kastımız insanın ruhunun dünyadan çıkışı ve diğer aleme geçişi, geçişidir. Berzah denen perde, engel, onun tekrar dünyaya dönmesini engelleyen,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 Ruhun yeni başlayan alemidir, ahiret alemidir, erzah alemi, ah, eh, ahiret eh, alemidir. Ama hangi ahiret ale, alemidir? Kıyametin kopuşuna kadar, kıyametin kopuşuna kadar olacak, eh, devam eden eh, ber, eh, alemdir, o ah, ahiret alemidir. Eh, oradaki bütün eh, o ruhun, ruhlar aleminde,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 esasen ahiret alemi e, manasına geliyor. E, biz görselleştirmişiz. E, i̇şte vefat eden kişinin cismini kabre koyduğumuz için e, orada bir alem var gibi düşünmüşüz. Yani mezarlıkta diyelim ki bir alem var gibi düşünmüşüz. E, esas itibariyle ruh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 Bilakis büyük bir e, hatadan dolayı azap görüyorlar. اَمَّا أَحَدُهُمَا فَلَا يَسْتَتِرُوا مِنْ بَوْلِهِ Bunlardan biri, bevlinden, idrarından kendisini sakındırmazdı. وَاَمَّا الْآخَرُ كَانَ يَمْشِي بِالنَّم۪يمَةِ Nemime yapardı diğeri de, nemime yapardı diye, diye söylüyor.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 Demek ki o kabirin içerisinde meydana geliyor diye mantıklar yürütülebilir. Ama biz bütün gelen hadislerin şumuruna, geneline baktığımız zaman ruhlar aleminin ruhları topladığı ilkesini kabul ettiğimiz andan itibaren cezalanma ve mükafatlanmanın ruhlar alemi içerisinde meydana geleceğini kabul etmiş oluruz.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 görselleştirmiştir. İnsanların algılayabileceği bir hale getirmiştir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu da insanların, kullarının anlayabileceği bir halde olayları takdim etmiştir. Nebisine bu şekilde olayı görselleştirerek olayı anlatmıştır. Ve bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem